Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala aleyhine sahbiye ecmain Hoş geldiniz kıymetli dostlar değerli kardeşlerimiz rahle arkadaşlarımız yol arkadaşlarımız çok yoğun bir gündemli huzurlarınızdayız dün e, Bedir gecesini hep beraber ihya etmeye çalıştık o katılımdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz Allah hepinizden razı olsun gerçekten çok müthiş bir katılım vardı hem hatim gönderme noktasında hem izlenme noktasında hem o geceyi anlama noktasında hakikaten çok güzel bir gayret gösterdiniz bize çok güzel bir arkadaşlık yaptınız biz sizlerden razıyız Rabbimiz de razı olsun inşallah evet. ve bugün o kadar yoğun konu başlıklarımız var ki hocam. İnşallah Eyvallah. bitirebiliriz. Hoş geldiniz. İnşallah, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? hocam? Hamdolsun. Şükründen aciziz. Elhamdülillah. İhya etmeye çalışıyoruz. İnşallah. Ramazan'la diriliyoruz. Siyer'le diriliyoruz. Allah inşallah bu dirilişten hepimizi nasip dar inşallah. Ben de kardeşlerime bir teşekkür edeyim. Lütfen. Siz ettiğiniz, Ben biraz daha farklı bir boyutuyla teşekkür Buyurun, edeyim. Hocam. Tabi bizi izleyen kardeşlerimizin içerisinde yıllardır İslami ilimler içerisinde olanlar var. Bu işleri bilenler var elhamdülillah ama bir de bu işlerden yeni yeni haberdar olanlar var. Dün kardeşlerimizin gayreti binlerce insanı Bedir diye bir şeyle tanıştırdı ve Bedir'in bir savaş olmadığını bir mektep olduğu yönünde bir bilinç uyandırdı. Bu çok önemli bir şey netice itibariyle biz mesajımızı bütün bir insanlığa duyurma adına bir mükellefiyetimiz var. Ara ara benim aklıma şöyle bir şey geliyor diyorum ki ya sahabenin elinde ne uçak vardı, ne otobüs vardı, ne internet vardı ama onlar o kadar kısacık bir zaman içerisinde o mesajı dünyanın yarısından fazlasına ulaştırdılar. Yeah. E bugün bunlar hepsi var bizim elimizde eğer biz Risaletin mesajlarını dünyaya ulaştıramazsak tarih bizi yargılayacak sonradan gelenler yargılayacak yazıklar olsun size diyecek ey 21. asrın tembel Müslümanları siz böyle mi olmalıydınız diyecekler e Allah'ın katında da sorumluluğumuz ondan daha büyük yani. onun için hepimiz çok ciddi bir gayret içerisinde olmak durumundayız hayat gerçekten kısa yarın ne olacağı hiç belli değil ama biz hiç değilse yolda Allah'ın memnun edecek işlerin içerisinde olalım ve risaletin mesajlarını mahrum yüreklere taşımanın ızdırabıyla inlemiş olalım. İnşallah. Allah bundan geri koymasın tamam. bizi. sonra yakamıza yapışırlar bütün bunları biliyordunuz da bize niye anlatmadınız <gülüyor> derlermiş Ya değil mi dermezler mi evet. İnşallah. Hocam yoğun ders hemen başlayalım. Başlayalım buyurun. Dün Bedir'i anlattınız evet. bunun sadece bir savaş olmadığını, nasıl hakikatlere şey olduğunu ihtiva ettiğini hepimiz anladık. Bedir dönüşünde ne oldu? Savaş bitti döndüler, Medine'de nasıl karşılandılar ve nasıl bir ruh haleti var? Şimdi Bedir'e giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle gitti. Hı. Kendisiyle beraber 314 sayılardaki ihtilafı da söyledik. Hı. Dönüyorlar Dönerken 14'ünü bırakmışlar oraya şehit olarak. Ama yanlarında 70 tane de esir var. Onlarla beraber dönüyorlar. Gelirken konuştuklarıyla dönerken konuştukları aynı değil sahabenin. Hmm. Gelirken işte cihadı konuşuyor, şahadeti konuşuyor, şunu konuşuyor, bunu konuşuyor. Şimdi dönerken ne konuşuyorlar? Birkaç şeyi söyleyeceğiz. Sevinçle hüzün ikisi bir arada sahabenin yüreğinde. Sevinç var, Allah İslam'ı aziz kılmış, küfrü şirki zelil kılmış bu inanılmaz bir sevinç. Hüzün var diyorlar ki ya daha da kahramanca savaşacaktık aslında. Hmm. Niye biz şöyle yapmadık falanca gibi olmadı. Yapamadıklarını, yapamadıklarını üzülüyorlar. Seviniyorlar 14 tane kardeşlerini şehadete yollamışlar çünkü şehadet kayıp değil. Biz her şehidin arkasından tutar helva dağıtırız. Hayati Hoca kayıp de, ne kayıp? Kayıp kayıp Şahadet deyince linç yemişti yani. Aa işte ne derlerse desinler evet. bizim sözlüğümüz belli biz Kur'an'a göre konuşuyoruz. Onun için kimin ne dediği çok da önemli değil. Kazanç ve biz seviniriz şehitlerimizin arkasından. Hüzün var sahabede niye ben olmadım şehit diye ah gitti ümeyir. ben kaldım diyor mesela. Sa'd, İbn Sad bin Haysem'e gitti kardeşi kaldı, evet. diğeri gitti, diğeri kaldı bu var. Hüzün var kardeşlerin, sahabenin yüreğinde ya biz çok büyük bir şerefe nail olduk ama Medine'de bu şereften mahrum olanlar var. Bakın kardeşlerine hava atmıyorlar, keşke onlar da olsalardı diyorlar, keşke onlar da bu şerefe nail olsalardı diyorlar hüzün var. Acaba bir daha Bedir gibi bir şey yaşanır mı? Şimdi bu Uhud'a gelecek hmm. süreçte bunlar bize lazım olacak. Hmm. Böyle bir ruh haliyle giriyorlar Mekke'ye. Mekke'ye doğru gidiyorlar daha doğrusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki sahabe efendimizi diyor ki sen Medine'nin yukarısından gir, sen aşağısından gir ve bu sevinci Medine'de paylaş. Medine'ye giriyorlar paylaşılıyor tabi bir sevinç oluşuyor ama o anda bir hüzün var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide kızı Hazreti Osman'ın kerime zevcesi Rukiye anamız vefat etmiş. Tarihler biraz ihtilaflı ama en isabetlisi şu sahabenin Bedir'den dönüp Medine'ye giriş tarihi 27 Ramazan 3 hmm. gün sonra bayram. Hmm. Ama Rukiye anamızın vefatı 20 Ramazan. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetişemiyor onun cenazesine. Ama Rukiye annemizi Ümmü Eymen annemiz yıkıyor. Hazreti Osman kendisi hanımın üzerine cenaze namazı kıldırıyor ve kendisi toprağa veriyor. Bazı rivayetlerde Efendimizin ulaştığına dair de bilgiler var. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde yine sevinci en güzel bir biçimde yaşayamıyor. Çünkü o yüzün Ali serhat ve senafenimizin yüreğini yakıyor. Yani hı hı. hep böyledir zaten. Gel gitler. Gel gitler. Yani hiçbir zaman Efendimiz böyle doyunca bir rahat etmedi bu dünyada. Doyunca gülmedi. Şöyle bir oh dedi Doyunca bir şey yani. olmadı. Hayat en zorlu bir biçimde yürüdü. Şimdi bunu Bildiğimiz zaman bugün biz de kendi çapımızda bazı imtihanlarla karşı karşıyayız. Onun için ortalığı velveleye vermeye gerek yok. Bu dünya Resulullah'ı güldürmedi ya seni mi güldürecek beni mi güldürecek? Bu dünya bu imtihan dünyası. Cefa yurdundayız, sefa yurdunda değiliz. Yüzümüzün akıyla şu imtihanları geçirelim derdimizin bu olması gerekiyor. Yani. Dolayısıyla bu bilgiyi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şimdi ne olursa olsun Rukiye annemize bir daha döneriz ne olursa olsun büyük bir zafer var ve sevinç var. Şimdi buradan çok önemli bir şey yakalayacağız Bekir kardeşim. O başarıya, o zafere gerçek dostlar seviniyorlar. Çünkü dost dostun başarısına sevinir. Hı hı. Dost eğer gerçek dostsa asla dostunun gösterdiği başarıdan dolayı yüreğinde olumsuz bir şey hissetmez. Ama bazı cahil dostlar var tam böyle iman yüreklerine işin bidayetinde sirayet etmemiş onlarda inanılmaz bir haset var. Allah Allah. Dolayısıyla bu var bakın haset dediğiniz şey yakınlık arttıkça artan bir hastalık niye öyle akrabalar birbirlerini yiyorlar? Bundan dolayı yani akrabanın akrebe dönüşmesi yakınlıktan kaynaklanıyor. Yakınlık arttıkça aynı yerde hizmet ederseniz, aynı davadaysanız işte her zaman için münasebetiniz biraz daha diğer insanlardan fazlaysa haset oranı orada daha fazlalaşır. Bu şeytanın bu tabi bir daha şey. kolay fitne yapabileceği, yapabileceği ortamlar bir şey. Yakınlık arttıkça işte mükellefiyetler, sorumluluklar artınca o en temel hastalık da Hı. artıyor. Bu işin ikinci boyutu üçüncüsü bir daha var münafıklar seviniyormuş gibi yapıyorlar evet. zaten onlar en tehlikelisi bunlar o zaten hep mış gibi muş gibi yaşıyorlar ya seviniyormuş gibi yaşıyorlar ama kendi dostlarıyla baş başa kaldıklarında o neler neler, neler Ayet-i Kerimeler'e neler. de giriyor tabii bu, değil mi? Neler neler. İçlerinde de o anda yüzlerinde gülüş var. Peygamberimizi karşılıyorlar, sahabeyi karşılıyorlar. Siz ne büyüksünüz, ne şöylesiniz, ne böylesiniz diyorlar ama içlerinde neler neler dönüyor. Ne bu da işin en tehlikeli boyutu. Bir daha var düşmanlar çatlıyorlar çatlıyorlar böyle öyle bir hırs gözlerini bürümüş ki çünkü onlar diyorlardı ki Mekke bunları yer yer ama şimdi 70 tane Mekke'nin esirleri ile beraber gelmişler 70 tanesi ölmüş o ölenler de sıradan insanlar değil o 70'in içerisinde ölenlerin 24'ü küfrün ele başları. Mekke'nin beli kırılıyor biz zümre daha var Bekir kardeşim. Onlar da şedîd düşman. Onlar ne yapıyor? Onlar da sevinci kursakta bırakmak için planlar yapıyor ve o planları uygulamaya koyuyor. Düşman yatmıyor. Kim düşmanın yattığını zannediyorsa kendi yatıyor. Ne olursa olsun her şart ve durumda o söylenmiş atasözümüz çok güzel bir sözdür. Su uyur, düşman uyumaz. Onun için dost çok uyanık olmak zorundadır. En büyük darbeyi ne zaman yeriz biliyor musunuz biz? En sevinçli anımızda. O anları kollar düşman. Çünkü o anda duygular coşmuştur. Farklı bir noktadır. Tedbirsizliğin sindir oradan vurur zaten. Onun için Ali Seyyidat ve Selam Efendimiz öyle bir o Bedir'in sonrasında sahabeyi bu noktada biliyor ki hayır diyor asla bu noktada bir şeye ihmalkarlığa, rehavete, rehavete meseleyi sevk etmeyin. Böyle bir halde Bedir'den dönüyor sahabe. Dönüyorlar. Hicret'in dönüyor. dönüyor. ikinci ve üçüncü yılı Siyerler'de en fazla hadisenin olduğu e, yıllar olarak değerlendirildi. Arzu ederseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Önce Rukiye annemizin vefatıyla başlayalım. Evet. Nasıl oldu bu vefat? Şimdi hastalanıyor Rukiye ha. annemiz. zaten Hazret Osmanlı evlenmiş Habeşistan'a gitmiş orada bir çocuklar olmuş Hı -hı. adı Abdullah olmuş Hı -hı. çocuk daha sonra bir horozun gagalamasının neticesinde o da vefat edecek Rukiye annemiz çok böyle ızdıraplı bir hayatın içerisinde iman üzere yaşarken hastalanıyor. O dönemlerde çok böyle genç hastalıklar oluyor ne yazık ki ve Ruki anamız vefat ediyor. Osman radıyallahu anh öyle bir üzülüyor ki iki şeye birden üzülüyor. Birincisi Ruki annemizi çok seviyor. Onun kaybı zaten onun yüreğinde. İkincisi peygamber evine damat olmuş. O damatlıktan şu anda işte geri kaldığı için yani o bağın koptuğu için üzülüyor. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle geliyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir baba olarak o andaki haline bir şöyle bir dahil olmamız gerekiyor. Mekke'de Kasım'ını toprağa vermiş, Abdullah'ını da vermiş. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dört kızı var. Dört kızından birisini Rukiye'yi de toprağa veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için bir baba için hele hele kızlarına inanılmaz derecede düşkün, düşkün olan. olan bir baba için bu çok büyük bir acı Efendimiz de gözyaşlarını tutamıyor zaten inanılmaz derecede hüzünlü ama bakıyor ki Osman kendinden daha fazla hüzünlü Allah Resulü Osman'ı teskin ediyor sarılıyor Osman'a Osman'a teskin edici cümleler söylüyor aradan bir müddet geçtikten sonra Osmanar Ümmü Gülsüm'ü Allah Rasulü teklif ediyor ve Ümmü Gülsüm'le de güzel bir yuva kuruyor. Ümmü Gülsüm o da Efendimiz diğer kızı. diğer kızı. Diğer kızı. Ümmü Gülsüm'le de güzel bir evlilik kuruyor Hazreti Osman. Yıllar sonra Ümmü Gülsüm anamız da vefat ediyor. Asıl burası bizim için çok önemli. İki rivayet ikisini de söyleyelim. Bir kızım daha olsaydı Osman'a onu da verirdim. Hmm. 40 tane kızım olsaydı bu da diğer rivayet hmm. peşi sıra hepsi vefat etseydi yine Osman'a verirdim. Hmm. Bu Osman'ın değer ve kıymetini gösteriyor Zinureyni bize. Zinnureyn yani. işte bu iki nur sahibi. Evet. İki defa o peygamber evine da damat olduğu için hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona iki nur sahibi ifadesiyle hmm. böyle bir şey söylüyor. Hmm. Sonra ileriki bir zamanda Hazreti Osman hilafete geçtiği zaman işte devlet yönetiminde 12 yıllık o uzun süreçte son 6 yılda bazı olumsuzluklar oluyor ileri geri geri konuşanlar oluyor Hazreti Osman hakkında. Hazreti Osman'ın bazı hatalı uygulamaları olmuş olabilir. Biz yeri geldiğinde onları da ibret nazarıyla konuşuruz. Ama hangi sahabe efendimiz olursa olsun hangisi mesela bizim inancımıza göre sahabenin fazilet sıralama şöyledir. En başta Hazreti Ebubekir durur, en altta Hazreti Vahşi durur. Vahşi'yi de yarınki derste anacağız zaten. Oradan buraya kadar bütün hepsi hatasız, günahsız insanlar değil. Böyle bir şey yok. Biz masumiyeti, ismet sıfatını yani günahsızlığı, hatasızlığı sadece peygamberlere nispet ederiz. Ama o çizgiden yani Ebubekir'den vahşiye kadar olan bütün sahabeye radiyallahu anhum icma indiriz Allah hepsinden razı olsun, razı da olmuştur deriz. Bu bir duruştur. Duruştur yani bunu asla ihmal etmemek lazım. Dolayısıyla kimi anarsak mesela Hz. Muamiye'yi analım, Amr İbni As'ı analım, sonra başka sahabe efendilerimizin ihtiraflarını analım, Cemel'de Hz. Ayşe'yi analım, Talha İbni Ubeydullah'ı analım kimi anarsak hiç fark etmez. Bilelim ki evet hatalar olabilir insandırlar çünkü sahabe insan üstü bir varlık değil ki. Evet. Onlar da insani anlamda bazı şeylerin içerisine dahil oldular ama ne olursa olsun böyle. Şimdi Osman Radıyallahın hakkında da ileri geri konuşuluyor. İşte yıllar sonra bir tane Müslüman bir başkasına bu işin ehemmiyetini öğretmek için onun yanına gidiyor. Beni tanıyor musun diyor o karşıdaki adama. Tanıyorum diyor. Ben senin kızına talip olmaya geldim diyor. Adam seviniyor diyor. Senden daha iyi birini bulacağım. Veririm sana diyor. Bana değil ama ben kendime değil kendi çocuklarıma da değil ben birine aracı olmak istiyorum diyor. Aracı olmak istediğimin şöyle şöyle hususiyetleri var deyip o adamın Hazreti Osman'ın aleyhine söylediği sözleri söylüyor. Böyle birine kız verir misin diyor. Adam böyle bir elektrik çarpmışa dönüyor ya bu hususiyetlerdeki adama kız verilir mi? Ebe Allah'tan korkmaz diyor. Sen Hazreti Osman için bunları söylüyorsun. Allah Resulü böyle birine kızlarını verdi diyor. Ders böyle verilir. Sen nasıl konuşuyorsun? Ders böyle verilir. Dolayısıyla biz sahabe hakkında konuşurken onun için dikkatli olmak durumundayız. Onun için biraz daha Çok dilimizi, uslubumuzu, edebimizi düşünmek zorunda çünkü sahabe anahtar nesildir. Onunla İslam binasına gireriz. Köprü nesildir. Bizi peygambere bağlar sahabe. Bizi Kur'an'a bağlar sahabe. Köprüyü yıkarsak kalırız karşıda ve bu sefer kendimiz orada debelenir dururuz. Ya. Onun için o köprüyü yıkmama adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Peki düşmanlar da boş durmuyor, durmuyor. Tabii bu esnada düşman Umeyr bin Vehb o evet. zaman planlar bizim nasıl istihbaratçılarımız varsa o da kendi çapında bir istihbaratçıydı Aynen. planlar yapıldı ne oldu? Şimdi o Umeyr İbni Vehb'in oğlu da esirlerin arasında fidye verip oğlunu almayı kendisine yediremiyor. Nasıl Muhammed benim oğlum esir alır bir de ben ona fidye vereceğim diyor. Hmm. Saffan İbni Ümeyye o da Mekke'nin ileri gelenlerinden sonra o da Müslüman olacak zaten. Kabe'nin avlusunda oturmuşlar konuşuyorlar. Ümeyir İbni Vehb'in şöyle bir lakabı var Kureyş'in içerisinde Şeytanul Kureyş şeytan gibi birisi yani hmm. inanılmaz bir zeka inanılmaz böyle şeyler yapan birisi eğer diyor Ümeyir borçlarım olmasaydı geride ailemi de düşünmeseydim şu zehirli kılıcımı alır giderdim Medine'ye öldürürdüm Muhammed'i oğlumu da alır gelirdim alamazdımsa da ben bu yolda ölürdüm Safhan İbni Ümeyye'nin gözleri açılıyor çünkü istediği bir şey evet. ya diyor bütün borcun benim olsun senin başına bir şey gelirse bütün aileni de korumak benim üzerim olsun git yap diyor tamam Söz mü söz bak diyor ikimizden başka kimse duyan yok bu sözü bana veriyor musun veriyorum diyor sözleşiliyor alıyor zehirli kılıcını bütün bu manada planlarını yapıyor geliyor Medine'ye Medine'ye geldi Mescid-i Nebevi'nin önünde inliyor bineyinden Hazreti Ömer görüyor onu ey Allah'ın düşmanı, ey şeytan diyor sen buraya niye geldin hayra gelmesin diye adamın şöyle boğazından tutuyor kaldırıyor Hazreti Ömer kalıplı birisi biliyorsunuz evet. böyle götürüyor efendimizin huzuruna. Allah Rasulü'nün <gülüyor> huzuruna kendine bir bırakıyor adam küt yere düşüyor. Allah Rasulü diyor ki ya bırak diyor öyle mi karşılanır insanlar ya Rasulallah diyor bu hayra gelmez bu şerre gelir. Ey Ümeyr diyor gel bakalım diyor. Ümeyr gidiyor Allah Resulü'nün lütfen burayı iyi takip edin dostlar lütfen. Selam veriyor, efendimiz selamını alıyor. Allah Resulü nezaket, zerafer bir babaşı O tetikte orada, o tetikte orada duruyor zaten bu neye gelmiş diye. Ha. Nedir seni buraya getiren diyor, oğlum için geldim diyor. Oğlum senin yanında esir onun için geldim diyor. Başka bir amacın yok mu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır yok diyor. Peki koyunundaki o zehirli kılıcın ne işi var diyor. İlk darbeyi yedi orada Ümeyir bir sarsılıyor. O sarsıntın arkasından sana diyorsa sallallahu aleyhi ve sellem safvanla konuştuklarını da haber vereyim mi? Adamın dili tutuluyor. O anda söyleyecek bir şey yok. Ya Resulallah diyor sen bunları gerçekten biliyor musun? Allah Resulü anlatıyor. Bunları bunları konuştunuz. O anda Ümeyir bin Vehb orada şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Nasıl getirmişti Hazreti Ömer? Kırkladan tutarak. Şimdi ne yapıyor? Bir sarılıyor Ümeyre'ye. Kılı neredeyse kemiklerini kıracak. "Kardeşimsin." diyor. Kızarken de kemiğini kırıyor, <gülüyor> severken de kemiğini kırıyor. Ömerce sevmek tabii işte. Ama o andaki tavır şu. Ömer şahsa değil. Tabii, tabii, küfre düşman. Tabii. Ömer günaha düşman. Ömerin şahısla alakası yok. Biraz önce öldürmeye ee. meyli olduğu insana şimdi kardeşim diyerek sarılıyor. İslam budur zaten. Evet. Zaten biz böyle anladığımız zaman asıl İslam'ı anlamış olacağız. Ümeyr İbni Web dönüyor sonra Mekke'ye. Saffan zannediyor ki bir şeyler olmuş. Evet. Müslüman olduğunu duyunca Safvanın da dünyası yıkılıyor ve bir müddet Ümeyr ibni ve Mekke'de kalıyor, tebliğ faaliyeti yapıyor. İman Aynen. etti, Allah Müslüman Allah. oldu, hemen başladı, işe başladı. Çünkü Müslüman yatmaz, Müslüman'a yatma yok. bize işte tamdır. Işte. Müslüman'a yatma yok. İman etti şimdi. Yarıda. Şimdi kardeşlerimiz bazen gençler şöyle bir şeye takılıyorlar ya diyorlar ki hocam biz ne biliyoruz ki Değil ne biz. anlatalım kardeşim ne biliyorsun diye bir şey yok. La ilahe illallah Muhammedun Resul'a biliyor musun? Biliyorsun. Namazı biliyor musun? Biliyorsun. Kur'an Allah'ın kelamıdır biliyor musun? Bitti daha ne biliyorsun? Sen bugün en az bilen bazen sahabe içerisinde birçoklarından daha fazla biliyor. Tabii. Asıl sahabede olan sende bende yok. Onlarda inanılmaz bir şek var, iştiyak var, heyecan var. O yok bizde. Onun için biz ne kadar az bilirsek bilelim bizden daha az bilen var. Bizden az bilene biz hocayız zaten. Evet. Bizden çok bilene biz talebeyiz. Onu geçmiş derslerde de zaten söylemiştik. Hı hı. Burada bir şey daha söyleyeyim ondan sonra diğer konuya geçelim. 70 tane esir getirildi ya Medine'ye nereye kondu bunlar? Medine'de hapishane yok. Şimdi hı. kardeşlerin kafasını karıştırmayalım ama mantıklı. bir şey söyleyeceğim burada. İslam'da hapis cezası diye bir şey yok. Asr-ı Saadet'te hiç hapsi olmamış Yok mı? sadece nezarathane olur tahkikat için sonra neyse suçu ona göre verilir çünkü o hapishane meselesi ayrı bir mesele hı hı. konumuz olsaydı bir sürü şey söylerdim ama İslam ceza hukuku inanılmaz bir şey inanılmaz cezalar caydırıcıdır ağırdır vicdanlar cezadan önce aslında tamir edilir iç mahkemedir vicdan o kuruldu mu diğerine ihtiyaç kalmaz ya. ve asr-ı saadette ceza meselesi irdelendiğinde Bizi hayrete düşüren bir şey olur. Bugün şeriat deyince bazılarının ödü kopuyor ya şeriatı el kesme kol kesme ee, falan ee. filan diye anlıyorlar ya. Allah aşkına biraz beden ödesinler böyle bir ön yargısı olan bir insan. Bir incelesin bakalım şu şeriat 23 yıl boyunca hatta Hulefayi Raşid'in dönemini de dahil edelim. İşte 40 yıl boyunca kaç tane adamın elini kesti? Bir baksın ya çünkü el kesilecek bir zemin bırakmadı önce doyurdu, önce bilinç uyandırdı, i̇kna etti. ikna etti, şuurlandırdı, cezayı ondan sonra koydu yani burada öyle bir sistem koydu ki ona ihtiyaç bile kalmadı. Hmm. Peki ne yaptılar o 70 insanı? Asıl burada bu, inanın ki çok önemli bir şey bu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Evlere dağıttılar. Misafir gibi. Misafir gibi. Şimdi bir tane Mekke müşriğini bir ensarın evine veriyor Allah Resulü, ötekini bir muhacirin evine veriyor. Böyle bir şekilde şey oldu. Hı hı. Bakın ne kadar önemli bir şey ve buradan asıl bizim kaybettiğimiz bir şey var. Çoğu etkilendi onların o 70 in. Hocam bir şey soracağım, nasıl rahat uyudular içeride bir müşrik var. Az, az önce yani bir önceki gün babasını öldürmüşsün, oğlunu esir almışsın nasıl rahat uydular evde güvendiler öyle Allah orada Allah. silahı yok bir şeysi yok bir şey de var tedbir adına bazı şeyler de var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bunu niye yapıyor? Sizi görsünler bu adamların bir tek şeyi var sıkıntısı var bunların ön yargıları var Müslümanları tanımıyorlar sizi bir görsünler ya evinizi görsünler eşler arası birbirinizle münasebeti görsünler camiye, mescide gelip gidişini gidişinizi gör görsünler, gece ibadetlerinizi görsünler, Kur'an okuyuşlarınıza şahit olsunlar ve o esirlerin hepsi sonra zaten Müslüman oluyor da ama o günlerde inanılmaz derecede bir etkileşim oldu. Hı hı. Ve bazıları korktular Mekke'deki yakınlarından dolayı imanlarını ikrar, ikrar etmediler ama Müslüman olmuşlardı zaten. Çünkü o hayatı görüp de Müslüman olmamak mümkün değil. Esir adam ekmeğini paylaşıyor onunla hadi gel de etkilenme hadi gel de orada o manada bir şey yapma. Şimdi şu soruyu soralım mı burada gelse biri bizim evimizde 10 gün kalsa ne olur? Kaç tane insan bizim evimizdeki halimizden etkilenir bu iyi bir sorgusunun yapılacağı bir iştir nokta. Kim bize, bakarak, kim bize bakarak halini düzeltir. Evet. İşte bizim kaybettiğimiz şey bu. Sahabede olan bu, bizim kaybettiğimiz şey bu. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün burada olsa acaba bizim evimize gönderir mi bakarak düzelsinler i̇şte. diye. Çok büyük soru hocam. Ya, Peki. Ya geçelim mi? Geçelim. geçelim Ama hocam. bunun bunun sorgulanmasını ben kardeşlerime. Sadece bu soru üzerine o kardeşlerime bölüm aynen yani. kardeşlerime havale ediyorum. Yani evet. biraz bunun muhasebesini yapsınlar. Evet hocam peki hepsi Ramazan ayında cereyan etti, evet. Bedir de öyle fakat bir bayram var. Bayram namazı kılındı mı? Bayramı nasıl yaşadılar hocam bu atmosferde? Kılınmaz mı? He. Şimdi ilk bayram namazı hem de ilk orada i̇lk, ilk He. kez daha. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman geldi Bedir'den? 27 Ramazan, 3 gün, gün, gün sonra bayram, bayram olacak. Şimdi sahabenin gözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde. Çünkü Efendimiz ilk kez Ramazan adına bir şeyler söyleyecek. Zaten başlangıçta bazı şeyler söyledi. Dün derste gördük onları. Bugün de arkasından şeyler söyleyecek. Her an gözler orada ve Allah Resulü konuşuyor. Bir gün var bayrama. Allah size onların kutladığı iki tane bayram var. Arapların yıllar yılı. Onların yerine onlardan daha hayırlı iki bayram verdi diyor. O bayramlardan bir tanesi Ramazan, bir tanesi Kurban bayramı. Ramazan bayramı, şeker bayramı değil arkadaşlar. Tabi, Ramazan, Ramazan bayramı. Aslında Fitr. Fıtır yani asıl fıtrat, fıtrat bayramıdır Aynen. o bayram. Çünkü bir de fıtrat vergisi var yani fıtrat dediğimiz fitre fitre hı hı. dediğimiz o şeyi de ilk kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak. Malezya'da ben gördüm hocam orada hala Ramazan Bayramı diyor. Aidil Fitri diye Fıtri kutluyorlar. Tam Araplar orada. da öyle evet. der zaten. Doğrusu da odur evet. zaten. Ama Ramazan Bayramıdır Eyvallah. neticede biz de öyle kullansak hiçbir mahsuru yok. Şimdi Aleyseratü vesselam efendimiz ne ne diyecek? Bugün diyecek. Bayram sabahı yapacağımız ilk iş namazdır. Çünkü bayram namazla başlar ve namazın nerede kılınacağını da söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle bayram namazlarını Ali Sirat ve Selam Efendimiz eğer çok ağır bir yağmur yoksa ki olmuştur bir defasında musalla denilen şu anda Gamame mescidinin Hazreti Ebubekir evet. mescidinin bulunduğu o alan Medine'nin musallası ha yani ha. saha orası orada kıldırıyor. Neden? Çünkü oraya kadın, çocuk, genç, ihtiyar, hasta, sağlam herkes gelsin. Herkes gelsin çünkü orası mescid hükmünde değil, hanımlar da gelsin, hasta olan hanımlar da gelsin bundan ne? Anladım. dediğimi anlamıştır ha, hanımlarımız. Evet. Herkes gelsin sevince ortak olsun paylaşsın çünkü paylaşsın o bambaşka teşrik tekbirleri yükselecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevindirecek. Medine düğün bayram yaşayacak zaten. O bayramın o güzelliğini o heyecanını en üst düzeyde hissettirecek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun üzerinden işte fitre dediğimiz o sadakayı da konuşuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk kez böyle bir bayrama şahit oluyorlar aradan 2 ay 10 gün geçtikten sonra Kurban bayramı da gelecek ilk kez o zaman da ve vesselam Efendimiz kurban bayramını da onları anlatacak. Diyecek ki bakın bu bayram şöyledir atamız İbrahim'in babamız İbrahim'in bize sünnetidir. Allah'a kurbanlar sunacağız ama Allah'a sunduğumuz o kurbanların eti kanı değil Allah'a ulaşan o ayet zaten ulaşacak olan takvadır diyecek. Bazı sahabe efendilerimiz Bilmiyorlar tabi sormadan da hareket etmişler namazdan önce kurbanlarını kesiyorlar. Efendimiz de yine musallaya doğru yürüyor namaz orada şey yapacak şöyle onlara bakıyor gülüyor boşuna kestiniz diyor. Gitti, kurtardın. Gitti, gitti. Yani ondan sonra <gülüyor> hükümlerini daha sonra söyleyecek şöyle yapın, böyle yapın. Kesime şöyle dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dokunuyor, hayata dokunuyor. Geliyor İbn Abbas bize rivayet ediyor. Birisi yatırmış koçunu kesecek. Tam karşısına geçmiş bıçağını biliyor. E be Allah'tan korkmaz diyor bu hayvana hiç mi merhamet etmezsin? O görüyor diyor. onu. Görüyoruz. git diyor onu arka yerde bir bile diyor sen niye hayvanla böyle yapıyorsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle her şeyin en doğrusunu söylüyor. Yapılmış bir doğru varsa sükutuyla tasdikliyor eğer yapılan yanlışsa onu muhakkak düzeltiyor. Eğer o manada kimse doğruyu yapmamışsa da sallallahu aleyhi ve sellem kendisi en doğrusunu yapıyor. Peki ne yapıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Efendim? İki kurban kesiyor. Bütün kurban bayramlarında. Birini yatırıyor yere Allah'ım diyor bu Muhammed'in ve Muhammed'in ehli beytinindir onlardan kabul eyle. İkincisini kime kesiyor? Allah'ım diyor bu ümmeti Muhammed'den kurban kesmeyenler içindir. Aa, fakir fukara için. Kendisi kesemeyenlerin adına kesiyor. Sünnettir yani bunu yapmak e, o zaman. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu. Durumu yapıyor. olan böyle yapsın mı oca? Tabii ki yapsın. sünnet. Tabii, sünnettir tabii yani. ki yapsın. Sevindirsin bu noktada bu güzelliği, bu heyecanı yayabildiği kadar yaysın. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ve Ali vesselam ve Efendimiz aslında orada bir yönüyle bize de bir şey düşer oradan yani ümmeti Muhammed deyince biz de o işin içine gireriz yani evet. Efendimiz Allah'a sellem bizim adımıza da inşallah o i̇nşallah kurbanı keselim. Biz de yapalım. Vallahi ben ilk defa duydum hocam buna yap. Nasılar inşallah yaparım yani. E tabii ki yani ümmeti Muhammed Muhammed'den Muhammed'ten kesmeyenler adına kesim o kurbanı da fakire fukara'ya vermek. Fisebilir. Fisebilir. O, o mutluluğu tatmalar için. Bir şey söyleyeyim sonra söz senin. Kaç bayram geçiriyor aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Efendimiz? Medine'de 9 bayram. Dokuz. Bazen mesela hac için işte Mekke fethinde geldiği gibi, veda haccında olduğu gibi şeyde Mekke'de olduğu günlerde var hı hı. ama 9 tane Ramazan, 9 tane kurban bayramını geçiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 9 tane Ramazanını biz siyer içerisinden çok daha iyi biliyoruz. Çünkü Medine dönemi hem de Ramazan şimdi Ramazan olduğu için ilgi daha fazla. Bakın ne kadar önemli bir şey o Ramazanların 5 tanesi 30 gün, 4 tanesi 29 gündür bunu da biliyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o Ramazanları daha ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir konudur bunu söyleyelim bazı kardeşlerimizin zihin dünyalarına bir şey bırakmış inşallah. Hocam bizim izleyicilerimizin çoğu genç şimdi gerçekten onları ilgilendirecek bir konuya geldik. Çünkü Hazreti Ali Kerem Allah'a ve Fatıma'sına kavuşuyor. Evet. O nasıl oldu hocam? Şimdi Bedir'in arkası tabi. Ne kadar çok şey olmuş değil mi hocam tabii, tam o tabii, arada tabii. yani ne ee, kadar biz, yani en Her gün bir şey olmuş neredeyse Aynen, yani. Aynen öyle çok güzel her gün neredeyse bir şey var zaten tarih olayı ve vakayı kaydeder. Evet. Yani olmayan bir şey de normal gündür zaten evet. ama bir şey varsa onu Hemen kaydeder ve her güne neredeyse bir şey kaydedilmiştir evet. o günlerde. Çünkü inanılmaz bir bereketli zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatma'sına bakıyor artık gencecik bir kız olmuş Ali gencecik bir delikanlı olmuş ikisinin de yaşları uyuyor birbirlerine, soyları uyuyor birbirlerine küfü dediğimiz, denklik dediğimiz şey inanılmaz derecede önemli bir şey ve bu noktada da birbirlerine denk olabilecek iki tane genç. Tabii Fatma anamızın büyümesiyle birlikte talipleri de artıyor hmm. ama aleyhissalatü vesselam kim gelirse gelsin Herkese diyor ki işte şimdi değil şöyle böyle onları gönder. O içinde Hazreti Ali de var mı? O da Ali, Ali daha yok. Ali de var ama Ali gitmeye cesaret ha, edemiyor. böyle bir meyil var kalbinde faz annemize var, karşı. Var ha, var var olmaz yani. Ama gitmeye cesaret bulamıyor. Ve ha. bir gün birisi bir hanım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından birisi Vay. biraz Ali'yi şey yapıyor böyle motive ediyor. Git diyor ya Allah Resulü bak bu kadar insana red cevabı verdi. Ali seni bekliyor Resulullah git diyor. Ya diyor ben nasıl gider konuşurum Resulullah'la. Neyse cesaret buluyor geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Allah Resulü konuşuyor işte biraz onu rahatlatmak için ama Ali ağzı tutulmuş konuşamıyor hiç kelime yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor Ali diyor seni buraya getiren şey nedir? Ali kendisi rivayet ediyor bize söyleyecek bir sözüm yok. Ali diyor ben biliyorum buraya niye geldiğini canım sen Fatma efendim, için geldin canım diyor. Canım efendim. Yani. <gülüyor> Fatma <gülüyor> için geldin deyince Ali yine bir şey söylemiyor. Ali serratü vesselam efendimiz diyor gitsen ben Fatma ile konuşayım sonra sana haber veririm. Rahatlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi. Ve efendim. Rahatlatıyor. Büyük budur zaten. Büyük küçüğün düştüğü halden nem alan adam değildir. Eğer birisi birinin düşüşünden nem alaniyorsa o adam değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında Nice düşen adamlara el uzattı. Ya. Nice düşen adamlara, nice sıkıntı içerisinde olan insanlara. Ali'nin de o halini görünce Allah Latife'ye de alabilir ama öyle değil. Fatma'sıyla konuşuyor. Tam da bir şey söyleyebilir Arif'in biri söylüyor bardak değil sürahi eğilir doldurmak için. Ay, doldurmak Allah. istiyorsan Allah. eğileceğin yeri bilmen lazım diyor. Allah razı olsun aynen öyle eğilen asla küçülmez yani evet. bunu hiçbir zaman... Dolduracaksan bazen eğilmen gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi Efendimiz sallallahu selam Hazreti Fatma'ya gidiyor. Soruyor, e nedir? Süküt, ikrardandır. O söz çok doğru bir söz. Hiçbir şey demiyor Fatma Hanım. Evet. Demek ki annemizin de öyle bir meydan mıydı var yani? Ha. Neticede. Hocam sen ya. daha fazla detay biliyorsunuz ve anlatmıyor musunuz gibi bir his var beni içimde ama neyse. Tamam, konular fazla <gülüyor> tamam, daha. Var. Yani bu kadar yeterli. <gülüyor> tamam. Şimdi orada tabii o konuşmalar uzun. Hazreti Ali'ye efendimiz mesela ona rağmen. İşte mihir meselesinde bir şeyler istiyor yani istiyor ki bedel ödesin öyle bedavaya gelmek yok. Yani bazı şeyler efendimiz isteseydi çok rahat bir biçimde yaptırırdı ama Ali'ye bu noktada bedeller ödettiriyor. Hı. Zırhını satacak duruma geliyor Hazreti Ali mesela satıyor da zırhını o zırhı tanıyor Osman radıyallahu anh. Sattığı adamdan alıyor Hazreti Osman ve geliyor Ali'ye düğün Hediye. hediyesi olarak. Ay ne geliyor. kadar güzel ya. Yani, yani Hazreti Osman'la Ali arasındaki münasebet böyle bir bu kadar münasebet. iyilik üst üste gelebilir mi diye insanın hafsalası almıyor evet. ya. Yani her şey bu kadar iyi nasıl olabilir? Ancak Allah rasıllarda. saadet işte adı üstünde ya. Yani. asr saadet'in aslı da sadettir. Ya, yani orada saadet var. Oradaki saadet bambaşka zaten. Ve netice itibariyle Ali Vesselam efendimiz düğün adına şeyler yapılıyor, hazırlık başlıyor şu oluyor, bu oluyor. Ümmü Eymen annemiz de o düğünün en önemli ismidir. Ana yok çünkü. Hmm. Kim yapacak bu işleri? Annemden sonra annem dediği hanım yapacak. Hmm. Ümmü Eymen'e diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz Fatma'yı götür diyor damadın evine ama bekleyin ben gelene kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar dağıldıktan sonra gidiyor o eve. Nerede kardeşim diyor Ümeymen biraz sinirleniyor ya Resulallah diyor kim kardeşi ya Ali diyor ya kim olacak hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun Ali benim dünya ahiret kardeşimdir o kardeşlik başka diyor Ali'yi çağırıyor sağına oturtturuyor soluna Fatma tersi de mümkün ellerini avuçlarının içine alıyor ve onlara dualar ediyor düğünlerinin evlerinin bereketi için o duaları şu anda biz de yapıyoruz işte. Barekallahu lekuma ve bareke kuma ve cemme beynekuma bi'l hayır <gülüyor> Allah ikinizin arasını bereketlendirsin. Bereketini daim etsin. Ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin. Bu çok güzel bir nikah aslında. Evet. Düğün tebriğidir. Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de orada. Orada bir çok, çok şey yaşanıyor. Asıl benim söylemek istediğim başka bir şey Nedir var. Hocam? Ensar ne diyor biliyor musunuz Bekir kardeşim? Ya diyorlar bugüne kadar bu kadar düğün gördük. Biz Fatma'nın düğünü kadar güzel bir düğün görmedik. Hmm. Neden? Şimdi ben ne gençlerime şunu söylerim ne de onlara yaşanmaz bir şeye davet ederim. Demem alın bakın Fatma'nın ceyizi şu şu şu. Hmm. Siz de böyle yapın. Evleri böyleydi. Siz de böyle yapın. Düğünleri böyleydi. Siz de böyle yapın. Bunları söylemen doğru da değil. O zaman imkanlar öyleydi. Bugün imkanlar farklı. Ancak Fatma'nın düğününü o kadar güzel kılan çok önemli iki şey var. Biz bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Nedir o zamanlar? Birincisi ayaklarını yorganlarına göre uzatmak. Ha. Asla düğünü borçların altına girerek yapmamak. Hı hı birilerini memnun edeceğiz diye birilerine farklı bir şekilde bir şeyler söyleyeceğiz diye kendimizi ağır ağır ağır ağır külfetlerin altına sokmamak saadetimizi etkiler. Çünkü. Etkiliyor zaten. Şu anda da inanın ki birçok gencimizin evliliklerinin yara alması o nişanlılık ve düğün zamanlarında yaşadıkları. Birçoğu da başlamadan bitiyor. bitiyor daha alışveriş sürecinde Aynen yani. Aynen öyle. İkincisi de ne biliyor musunuz? Riya yok. Nasıl yani? Riya yok öyle hava atalım. Ha. Ya işte nedir? Bir defa evleniyoruz kardeşim ne olacak? Gözümde kalmasın diye bir bela var bizim ha işte başımızda. Mesela ne olacak? Bir defa evleniyoruz hayatımızda. Şu da olsun, bu da olsun, şöyle olsun, böyle olsun. E tamam şöyle olsun, böyle olsun deyince yetmiyor şeyler bu sefer giriyor faizin altına daha evin evliliğinin ilk aylarında haram giriyor evin içerisine, riya giriyor evin içerisine, kavga gürültü giriyor evin içerisine ve o aile ne yazık ki saadeti bir türlü yakalayamıyor. Onun için o ev o aile o kutlu yuva böyle iki tane önemli şey ile beraber yürüdü. Şartlar ne kadarını gerektiriyorsa o kadarını yaptılar. Asla da riaya kapı açmadılar. Hı hı. E bugün biz de eğer istiyorsak bu manada bazı şeyler yapmayı yapmamız gereken şey bu. Ne olur gençlerim şunu ayaklarının altına alsınlar. Ya bir defadan bir şey olmaz. Şeytan o bir defayı diyor. O bir defa yaptırıyor. Ondan sonra ne yaptıracaksa yaptırıyor zaten. Ve biz düğün günümüz Allah'ın bize bahşettiği en önemli bir nimet o günde Rabbimizin memnun olmayacağı bir iş olmamalı. Çünkü yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah'ın dediği gibi olmalı. Çünkü Allah'ın adıyla biz nikahı kıydık. Allah'ın adıyla kıyılan bir nikah, Allah'ın emri peygamberin kavli böyle demiyor muyuz? Evet. Böyle bir şeyle başlayan bir evliliğe onların adına yakışmayan şeyleri bulaştırmamak gerekir. Allah razı olsun. Bu noktadaki gayret Allah'ın izniyle bereketi getirecek. Peki. Aa olmuş ki mesela bazen diyelim ki gençlerimiz o zaman fazla şuurlu değilmişlerdir bir şeyler yapmışlar. Olur ki işte bazen yanlışlara yapmışlar. Tamam olan olmuş şimdi günahın altında ezilmek de yok bize. Kalkıp şimdi evliliklerimiz kötü işte o düğünde öyle olduğu için öyle oldu. Artık bizim evliliklerimiz düzelmez düzelmez bu da şeytanın vesvesesi. Hı hı. Ne kadar zarar etmiş olursak olalım ne kadar hata etmiş olursak olalım, ne kadar yanlış yapmışsak yapmış olursak olalım, tevbe ettikten sonra büyük günah yok. Bir kere bunu bilelim. Karar verdik. Şimdi yepyeni bir hale gireceğiz. Yaşanmışlar yaşanmış, kaldı geride. Ne yapıyoruz? Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Tevbe ediyoruz. Şimdi fatmalaşalım. Şimdi adileşelim başta olmadı şimdi bekarlara olun diye söylüyoruz ama olmadı şimdi eğer bu manada bir şey yapacaksak şimdi yapalım. Burada bir dua edelim. Edelim hocam. Bu duaya ben biliyorum ki bir sürü amin diyecekler var. Evet. Çok ihtiyaç var hocam lütfen <gülüyor> gençlerin yaralarını sarın. <gülüyor> Allah bütün ümmeti Muhammed'in gençlerine kızıyla erkeğiyle hepsine Güzel yuvalar nasip eylesin. Amin. Salih ve salihah eşler versin. Amin. Daha canlı gençler. Cennet vesilesi olacak. Cenneti kazanmaya gerçekten sebep olacak evlilikler nasip eylesin. Amin, isin. amin inşallah. Bekarlar ne güzel aminler elhamdülillah. elhamdülillah. Peki. Devam... Evliler de diyor da bu yüzüne olacak dinle. Devam edelim. Peki hocam. Bir de Ayşe annemizin artık hücreye saadete anladın. gelişi var. Neredeyse her gün bir şey oldu diyoruz ya. Ne ya. kadar hareketli geçmiş. Nişanlılardı onu biliyoruz Aynı. hücret esnasında. Bunun üzerinden çok da böyle nasıl diyeyim Manipüla, manipüle edildi bu hadise fakat siyer okuyan, asrı saadeti bilen insanlar meselenin künlüğüne vakıflar. Aynen. Tam olarak o süreç nasıl oldu acaba Ayşe annemizin efendimizden önce biriyle söz kesmesi olduğunu da bilsinler kardeşlerim. Hmm. Siz biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ah, siz de bilin. Hem Peki. siz her şeyi biliyorsunuz diyordunuz ya bak evet. <gülüyor> bilmediklerimiz daha çok var yani. Evet. O var kiminle? Mutim İbni Adiyin oğlu Cübeyr İbni Mutimle Mutim İbni Adi ile Hazreti Ebu Bekir Cahiliye döneminde çok yakın arkadaşlar ve birbirlerine diyorlar ki senin oğlun olursa benim kızım olursa tamam beşi kesmesi dediğimiz böyle tamam, tamam, bir şey tamam, oluyor. tamam hatırladım hocam. Ha. Ve bu sözü Ebu Bekir tutuyor çünkü Allah Resulünden söz vermenin önemini öğrenmişler. Yıllar sonra Ali vesselam efendimiz 52 yaşına gelince onu geçenlerde söyledik. Hmm. 50 yaşında Hatice Hanımımız vefat etti. 2 yıl efendimiz dul kaldı. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul kalan erkeklere de inanılmaz bir örneklik koydu ortaya. Ya. O 2 yıllık süreç içerisinde. Şimdi bazen dul kalan erkekler var. Kendilerini el ayağa düşürüyorlar. İşleri güçleri evliliğin dedikodusunu yapmak yazıktır, günahtır. Etmeyin, eylemeyin ya. Her şeyin bir yeri var yani. Onun için burada biz gerçekten Allah Resulü'nden bu tarz manada da çok önemli şeyler öğrenmek durumundayız. Efendimiz iki yıl boyunca hiç konuşmuyor bu meseleyi. Ona gelip söyleyenler var Hatice'min üzerine mi diyor. Sonra Hakim İbni işte Havle binti Hakim Osman bin Mazun'un hanımı hı hı. yakınlığı da var Efendimizle. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme ısrar ediyor. Efendimiz o ısrarların neticesinde olması da gereken zaten hı hı. bu ve bu noktada sevda annemizle Efendimiz evleniyor. Ayşe annemize karşı da meylini söylüyor. Hı hı. Ayşe annemize karşı o meyli Havlev validemiz alıyor, Ebu Bekir'e söylüyor. Ebu Bekir'e söyleyince Ebu Bekir çok seviniyor buna ama evet demiyor. Niye demiyor? Çünkü söz var Ayşe annemize. Ha kalkıyor oradan hatta Ümmü Ruman'a soruyor havle ya Ebu Bekir hiçbir şey söylemedi bir yere gitti valla bilmiyorum diyor gelince sorarız kalktığın zaman Mutim İbn Adi'nin evine gidiyor. Mutim'le selamlaşıyorlar sonra Mutim me meseleyi açacak yani halen Ayşe'yi alma noktasında meylim var mı yok mu Mutim'in hanımı celalleniyor bir anda Diyor ki ben diyor böyle bir şey konuşmuş Mutim asla Mutim'in dediği gibi senin kızını kendi evime getirmem. Sen ve senin kızın ikiniz de Muhammed'e inanıyorsunuz. Onlara inananların benim evimde işi yok diyor. Hazreti Ebubekir içinden seviniyor ama evet. bir şey yok daha dönüyor Mutime diyor sen de aynı mı düşünüyorsun? aynen hanımım gibi düşünüyorum diyor eyvallah diyor <gülüyor> çıkıyor geliyor havleye diyor ki tamam haber ver Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Resulüne haber veriliyor Efendimiz geliyor Ayşe anamızı istiyor. 2 yıl civarı bir nişanlılık süreci var sonra sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye gelince Mescid Nebevi yapılıyor işte o odalar falan Şevval ayında Şevval'i niye söylüyorum biliyor musunuz? bir batıl inanç var bizde. Evet. Cahiliyede de var. Ney o? İki bayram arasında Kesinlikle düğün olmaz. olmaz diye. Şevvalde evlenince Ayşe anamız diyor ki ya nasıl diyor siz böyle şeylere inanıyorsunuz? Ben de iki bayram arasında evlendim, ben de Şevvalde evlendim diyor ve kendisinin de o manadaki düğününü söylemiş oluyor ve vesselam efendimiz Medine'de bir düğün yemeği tertipliyor veriyor ve anamız böylelikle eve giriyor. Eve gelişiyle beraber evde bambaşka bir şey var. Çünkü Ayşe giriyor. Ayşe radıyallahu anha. Ne demek bu? Niye altını çiziyoruz? Şimdi bazen bazı insanların şerefi mensup oldukları yerden kaynaklanır. Adam güzel bir ailenin ferdidir. Bundan dolayı övgüye layıktır. Babası çok şerefli bir insandır. Bundan dolayı kocası çok şerefli bir kocadır bundan dolayı. Bunlar da güzel şeyler, yadırganacak bir şey değil. Evet. Ayşe anamızda bunların hepsi var. Ama Ayşe anamızı Ayşe ana yapan ne sadece Resulullah hanım olmaktır, ne Ebubekir'in kızı olmaktır, ne Ümrüman'ın kızı olmaktır. Ayşe'yi Ayşe yapan Ayşe'nin bizzat kendisidir, şahsiyetidir. Şahsiyetidir. İnanılmaz bir celadeti var inanılmaz bir fedakarlığı var inanılmaz bir ilmi, ilim noktasında iştiyakı var meraklı Allah ondan ebeden razı olsun o merakı bize o kadar yarıyor ki soruyor ya soruyor ya Resulallah niye diye Allah Resulü de anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde olan nice bilgi eğer anamız sormasaydı gitmişti. Anamız sordu da bize malum oldu ve 2210 tane hadis bize rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi parmağıyla Ayşe anamızı işaret ederek dininizin üçte birini bir diğer rivayet yarısını bu Hümeyra'dan alın dedi. Hümeyra derdi bazen hı hı. Efendimiz yanakları kırmızı kırmızı olduğu için. Bazen Ayş derdi, bazen Üveyş derdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ayşe annemizin münasebeti bambaşka o konuda bir sürü şey söylenebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu adeta kendindeki o hazineyi ümmete ulaştırsın diye farklı bir biçimde bir alan açtı ona. Onun için biz bugün din binasının teşekkülünde birçok sahabi efendimizden evet istifade ederiz. Ebu Hureyre'den istifade ederiz. İbn Abbas'tan istifade ederiz. Abdullah İbn Ömer'den istifade ederiz. Camir bin Abdullah'tan istifade istifade ederiz. Enes bin Malik'ten istifade ederiz. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Ama Ayşe annemizin istifadesi bütün bunların hepsinin ötesinde bir yerde duruyor. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Kronolojik olarak da Cenab-ı Allah annelerimizi o kadar e, hikmetli bir şekilde getiriyor ki, getiriyor ki Mesela Mekke döneminde bir Ayşe'ye ihtiyacı yoktu. Tabii. Bir Hatice'ye ihtiyacı Aynen. vardı sığınabileceği liman olacak. Aynen. Medine döneminde bütün bu hadisleri bütün bu olayları zihninde tutabilecek genç bir dimağa ihtiyaç Aynen verken, öyle Ayşe annemizi Cenab-ı Allah nasil çok etti. Doğru, Değil çok doğru çok doğru bir tespit o kesinlikle öyle ve orada öyle birisi ancak bu işleri anlayabilir mi? Şimdi bu saydığım isimlerle Hatice, Ayşe annemizi kıyas ettiğimizde şöyle önemli bir bilgi ya da kıstas üzerinden konuşmamız lazım. Anamız mihenk taşı hı hı. yani sahabenin rivayet ettikleri de oradan geçiyor. Annemiz diyor ki ya öyle değil şöyle Ebu Hureyre'yi mesela düzeltiyor tasih ediyor. Aslı, öyle değil bu, Aslı bu diyor Allah Resulü böyle söyledi diyor. Ve inanılmaz bir bilgi elde ediyor annemiz inanılmaz. Onu geçenlerde bir başka vesileyle söyledik. Öneminden dolayı bir daha söylememizde hiçbir beyis yok. Urve İbn Zübeyr şahit oluyor annemize. Ne soruluyorsa Kur'an'dan soruluyor, hadisten soruluyor, kıraatten soruluyor, fıkıhtan soruluyor her şeye cevap veriyor. En son tıptan da soruluyor tıpa da cevap veriyor. Şaşırıyor Urve İbni Zübeyr diyor ki ana diyor anne teyzesi ya ya sen bunu nereden biliyorsun? Hadi her şeyi anladık ama Bule. bu ne yani? Evladım diyor ben kimin talebesiydim diyor. Resulullah'tır ya benim hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona her şeyi bu manada emanet etmiş ve biz bugün annemizin üzerinden nice meseleyi öğreniyoruz onun için anamızın gelişi bambaşkadır İslam tarihi içinde bambaşkadır analık içinde bambaşkadır biz çok fazla giremeyeceğiz o konular ama özellikle kardeşlerimiz Ayşe annemiz ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki eş olarak yani koca olarak efendimiz hanım olarak Ayşe annemiz bu ilişkiye ait de örnekleri biraz okusunlar İnşallah. biraz bu konuda yapılmış dersler var benim de var onları dinlesinler hı hı. çünkü oradan çok güzel şeyler çıkaracağız İnşallah. yani orada öyle saadet deyince biz şöyle anlıyoruz mesela hep çağrı filminden aklımıza kalmıştı. Işte, herkes herkes bembeyaz elbiseler hı hı. giymiş de, herkes kendi birbirleriyle güzel güzel geçiniyorlar hiçbir sorun yok hiçbir sıkıntı yok böyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hı hı. Saadet bazen kavgadadır zaten. Ya. Saadet bazen acılardadır zaten. Saadet bazen hüzünlerdedir zaten. Bunların hepsi de var asrı saadette. Onun için Allah Resulü ile Ayşe annemizin eşler olarak münasebetlerinde bu manadaki örnekliklerden bizim bu dünyamıza taşıyacak çok güzel numuneler var. İnşallah öyle. Hocam detayları okusunlar derken kendisi bunu özellikle yap söylemiyor kitaplarını. Ben söylüyorum efendim. Nereden okuyacaksınız? sieryayınları.com'a girdiğinizde hocamın bu bahisle alakalı yazdığı bütün eserleri, neşrettiği bütün kitapları oradan bulabilir, oradan edinebilirsiniz. Nereden izleyeceksiniz? Siyer TV diye YouTube sayfası var. Orada da orada bu konularla alakalı yaptığı sohbetleri genişçe binlerce video var. Hepsinden istifade edebilirsiniz inşallah hocam bir de Benu Kaynuka diye zengin bir Yahudi kabilesi var evet. ki akıllara zarar, bir fitnenin peşindeler, tamam. bir zararın, bir münafıklığın peşindeler. Nedir efendim oğlan? İnanılmaz derecede Bedir'den dolayı Yahudilerde bir problem var He. yani hiç ummuyordular. Bir de bunlar zengin ya, hı hı. Mekke'dekiler de zengin, zengin zengini sever, birbirler arasında da münasebetler var hı hı. dostluk, arkadaşlık. Arkadaşlarının hele Bedir'de öldürülmesini duyunca çıldırmışlar bunlar ama Allah Resulü ile de anlaşma yapmışlar. Benim iş ortağım diyor senin öldürdün diyor Aynı. anlamda yani. Ama efendimizde de iş şeyleri var anlaşmaları, anlaşmaları var, var Medine vesikası normalde onu korumaları lazım ama rahat durmuyorlar. Hı hı. İlk kez fitneyi çıkaran da benukaynuka oluyor. Hı hı. Pazarlarda çarşılarda kuyumculuk tefecilik yapan bu zümre zengin de bir zümre sağlam kaleleri var şimdi bir harita göreceğiz zaten o kalelerine de güvenerek bizim 700 tane savaşçımız var onlara da güvenerek siz gittiniz Mekke'leri yendiniz Mekke'ler hazırlıklı değildi onlar savaşı falan bilmiyorlar ama siz görürsünüz gününüzü falan filan diyerek hı hı. sürekli kışkırtıyorlar. Efendimiz de hep alttan alıyor istiyor ki bir gerginlik oluşmasın hı hı. ama adamlar bu işi arttıra arttır, arttıra, arttıra bir noktaya kadar götürüyorlar. En son bardağı bir şey taşırıyor o da şu hı hı. Müslüman bir hanım bir gün onların pazarına gidiyor. O pazarda Müslüman hanımın örtüsüne el uzatıyorlar ve Müslüman hanımı gülünç duruma düşürecek bazı şeyler yapıyorlar. Olaya şahit olan bir sahabi efendimiz de din gayretiyle ona karşı çıkıyor orada bir aralarında işte çatışma oluşuyor. O Müslümanı da şehit ediyorlar orada. Bu bardağı taşıran son damla oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadi diyor, sahabeyi topluyor. Ben o kaynuka'nın mahallesine gidiyor. Onlar mahalle mahalle otururlar. O mahalleye gidiyor ve kuşatıyor hemen oradan. apar topar. Apar topar çünkü o artık kabul edilebilecek evet. bir şey değil. Yani Aleyhisselam yani. efendimiz bakın Mekke'deyken ne yaptı? Sabır aşaması dün dedik ya evet. sabrı kuşandı ama şimdi İslam bir devlet, hmm. bir güç var artık. Burada sabredecek bir şey yok yani günah işleyen ya da hata eden birinin hakkına hukukuna giren hele İslam'ın Müslümanların bu noktada hakkına hukukuna giren, izzetini çiğneyen Oluklu bir insan eğer efendim. ondan geri dönmezse o bedel onlara ödetilir. Şimdi görelim mi görelim o resmi? Hocam. Bakın burada Önemli bir resim göreceğiz. Hı hı. O resmi büyütelim biraz daha belirgin olsun. Burada mahalle mahalle görüyoruz. Evet, Yukarıda hocam. Harisoğulları, Abdullahoğulları, Züferoğulları. Bakın kırmızı oklarla gösterilen yer Beno Kaynuka. Hı hı. Özellikle Medine'de Araplarda Yahudilerde böyle otururlar. Bir şey olduğumu özellikle Yahudilerin güçlü kaleleri vardır. O kalelerin içerisine girerler. Hı hı. Günlerce dışarıya çıkmasa kendilerinin yetecek kadar da erzakları vardır. Bir düşman saldırısına karşı kendilerini korurlar. Aşağıda da Kabbin bin var. Biraz sonra ona da geleceğiz. Burada mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğullarının bulunduğu yeri kuşatıyor. Hı hı. Ve onları o kuşatmada 15 gün civarı bir kuşatmanın altında tutuyor. Hı hı. Bakıyorlar ki iş çok farklı öyle dedikleri gibi değil Allah Resulü de çok kararlı ve bu noktada teslim olmak zorunda kalıyorlar. Teslim oldukları zaman ve Selam Efendimiz onlara çok daha ağır cezalar verebilirdi ama en önemli bir şey olarak onları sürgün etti hı hı. ve ilk sürgün edilen kabile ben o kaynuka oldu. Direnemiyorlar yani. Direnemez. Ne yapacak ki yani? İslam güçlü artık. Evet. Bedir'den sonradır. Yani inanılmaz derecede o manada İslam'ın bir heybeti var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sağlamlaştırmış devleti. O diğer Yahudiler de buna itiraz edemeyecekler. Dolayısıyla bu noktada vesselam Efendimiz bir fitneden onların çıkardığı bir fitnenin üzerinden kurtulmuş oluyor. İnanın çok rahat bir biçimde bunu söyleyebiliriz. Eğer anlaşmaya sadık kalsalardı Müslümanlar anlaşmalarına karşı sadıktırlar. Bundan hiçbir şekilde şüphemiz olmaz. Bunun başka başka tarihte bir sürü örnekleri var. Onun için Kaynuka oğullarına verilen o ceza ile birlikte Müslümanlar böyle bir beladan kurtulmuş oluyor. elhamdülillah. Bir de Kurban Bayramı onun Onu bir zamanda söyledi ki onunla beraber aynı o zaman o zaman Kabine-i öldürülmesi ve evet. bu hadiseye dair neler Şimdi kabine Eşref'in adını kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Fitnenin başı bir adam. Şair ama mesela biz şair deyince yanlış bir şey çağrışım yapıyor bizim hı hı. aklımızda. Şair deyince bugün ne anlıyoruz? Biz işte şiir okuyan, şiir yazan birisi. Asr-ı Saadet'te şair dediğimizde bunu anlamamalıyız. Ne anlamalıyız? Medya patronu anlamalıyız Aa. onun için bunu iyice tebrik edelim. Adam güçlü, inanılmaz güçlü inanılmaz etkili inanılmaz derecede Müslümanların aleyhine fitneler üretiyor ve çete lideri yani hı hı. güç sahibi Müslümanların işte pazarını yaktı geçen derslerde gördük başka işte fitneler yapıyor karanlık işler çeviriyor ve artık tehlikeli bir noktaya geliyor hı hı. aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu kim bizden bertaraf edecek diyor. Efendimizin adaşı çıkıyor ortaya Muhammed İbni Meslem'e Allah kendisinden ebeden hı. razı olsun çok iyi bir oyunla bir stratejiyle çünkü yaklaşabilmek mümkün değil gördük biraz önce evet. haritada şimdi resimlerde göreceğiz adamın öyle bir kalesi var ki o kaleye girebilmek mümkün değil ama öyle bir oyun yapıyor ki Muhammed İbni Mesleme giriyor kaleye o kalenin içinden dışarıya çıkarıyor Kab Eşref'i okuduklarında görecekler kardeşlerimiz ve dışarıda Kab Eşref'i öldürerek o fitneyi de öylelikle bitirmiş oluyor. Şimdi Kab Eşref'in kalesinin kalıntılarını bir görelim. görelim Bunlar çok önemli bizim için bu resimler. Hı hı. Neden önemli? Ne yazık ki ne Mekke'de ne Medine'de asr-ı saadet döneminden kalan yapı yok. Evet. Asr saadet döneminden kalan tek yapı budur bakın çok ilginç bir şey. Bu kalmış şekli mi Bu hocam? Bu kalmış şekli en azından biraz daha iç resimler olsaydı ha. bir resim daha var o da daha dıştan değil Hı -hı. mi? İçten değil o diğerinde görelim resmi. Mesela biraz daha içten olsaydı içte şu görünen Hı -hı. ağaçların ha, iç ha, bölgelerinde ha, ha. görüyoruz aslında evet, doğru, bir duvar var Yani o kalıntıların içerisine girdiğinizde o döneme ait Kasır dedikleri işte güçlü binalar nasıl, nasıl korunuyor? Hı hı. Kullanılan malzemeler ne? Onun için buralar bizim için çok önemli. Yani buraların üzerinden bugünün dünyasına bazı bilgiler ve modellemeler taşıyabiliriz. Bu güçlü yapının içerisinden Müslümanlar bu büyük başarı yapıyorlar. Allah kendisinden ebeden razı olsun Muhammed İbni Meslem'e yapıp bu işi gelip Allah Rasulü'nün yanına müjdeyi verdiğinde Efendimiz öyle bir sevindi ki onu takdir etti dua etti ona ve Muhammed İbni Meslem'e tarihe bambaşka şeylerle girmiş oldu. O isim büyük bir isim Cenab-ı Hak ona peygamberinin ismini vermiş o ismi taşımış ve o ismin hakkını yerine getirmiş bir sahibi olarak da tarihe geçmiş. Bir de tam bu tarihlerde Osman bin Mazun'un vefatı var ki evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü o nasıl oldu? ve Vesselam Efendimiz inanılmaz seviyor Osman bin Mazun'u. Cuma oğullarından Hazreti Ömer'in de kayınbiraderi. Hazreti Ömer'in hanımı Zeynep binti Mazun onun kardeşi. Dolayısıyla Osman bin Mazun hem efendimizin kerime zevcesi olan Hafsa validemizin hı hı. hem de Abdullah İbni Ömer'in dayısıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla farklı bir münasebeti var ki o münasebetin nasıl olduğunu hanımıyla olan diyalogta da evet. gördük. Yani Havle bint Hakim acayip birisidir. Gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında itibarı ve değeri olan bir kadındır. O değer ve itibar biraz da Osman bin Mazun'dan kaynaklanır. Hicret etmiş, mücadele etmiş, malını, servetini İslam yolunda feda etmiş bir yiğit insan. Bedir'in arkasından hastalanıyor efendimiz duyuyor hasta olduğunu koşa koşa varıyor oraya onun son anlarına yetişiyor ve efendimizin başucunda vefat ediyor Allah Resulü onun vefatını görünce öyle bir ağlıyor öyle bir ağlıyor ki böyle sakalından damla damla yaş Osman bin Mazun'un üzerine düşüyor o manzarayı gören işte hanım diyor ki ne güzel Osman'a kuş oldu cennete uçtu o anda bir itidal öğretecek sallallahu aleyhi ve sellem. En acılı anında en bile. En Dönüp diyor ki: "Sen nereden biliyorsun onun cennette olduğunu? Ben bile bunu söyleyemiyorum Allah'ın peygamberi olarak." Ya. Demek ki efendimiz her verdiği müjdeyi, cennet müjdesini birinin akıbetiyle alakalı bilgiyi Allah'tan alarak veriyor. Allah vermez o bilgi evet. nereden bilecekse Ben bile bilmiyorum diyor ya. Yani. Ben bile bilmiyorum. Öyle demeyin diyor kardeşleriniz için, ehli iman için, sevdikleriniz için iyi temennilerde bulunun. Allah'ın hukukunu koruyun diyor yani. Mesela bazen duyuyorum ben arkadaşlardan, kardeşlerden, insanlardan biri ölmüş gitmiş adam öyle şeyler söylüyor ki ya sen nasıl bu cümleleri söylersin ya? Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz? Allah bilir o akıbeti, Allah'tan başka kim bilebilir bilir akıbeti. Ya. O insan belki çok çok çok iyi bir insandı, son anda nasıl gitti ben bilmem. Çok çok kötü bir insandı, son anda nasıl gitti ben yine bilmem. Ben ne yaparım Müslüman olarak? üstünü zannederim. Hı hı. Müslümansa, ehli imansa hatalarına, kusurlarına rağmen rahmet dilerim. İstihbar ederim onun hakkında. Taksiratını Allah affes affesin diye dua ederim. Ne birini götürür cennete oturttururum ne de cehenneme. cehenneme. Cennete oturtturmaya da hakkım yok. Cehennemeye de sevk etmeye hakkım yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile bunu yapmamışsa biz kim oluyoruz ki onun bunun akıbeti için konuşuyoruz? aleyhissalatü vesselam efendimizin oradaki tavrı bizim için çok önemli. Ya. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Efendimiz dedi ki Osman bizim selefimizdir. Yani bizim öncümüz. Hı hı. Baki kabristanlığına getirdi. Baki kabristanlığına ilk defnedilen muhacir oldu. Ensar oldu. Evet. Kim? Esat es i̇bn Zürare. Es es Zürare. Onlar gül devrini göremeden gidenler. Çok iş yapan ama yaptıklarının meyvelerini toplamadan gidenler, en azından dünyadaki meyvelerini dünya zaten oraya kaldı <gülüyor> evet. zaten onlar o ayrı mesela yarın Musab'a anlatacağız ya. Musab için ah diyecek Abdurrahman İbni Avru ah dünya bize güldü ama hiç Musab'a gülmedi Musab bütün ecrini mükafatını ahirete bıraktı onlar da onun gibi işte. Evet. Osman bin Mazunda, Esat ibn Züraide, Berah ibn Marurda, Allah hepsinden ebeden ya. razı olsun. Aleyhisselatü vesselam efendimiz kabir yerini kazdıracak, kendisi bizzat ilgilenecek, kabrine koyduracak, o kabrini düzeltecek. Hadi bir tane alamet getirin diyecek. Çünkü kabir yeri kaybolmasın. Hmm. Yani bu noktada da biliyorsunuz çok ilginç ilginç huylar var bizde. Yani bir taraftan işte yerle bir eden bir zihniyet var. Bir taraftan da böyle kabirleri çok ihtişamlı Şato yapıp yapanlar adam. var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü koyuyor yerden diyor bir karış yüksekte olsun ki orada mezar olduğu belli olsun, başında bir alamet olsun ki orada kimin yattığı belli olsun ya Allah Resulü söylüyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Osman bin Mazur'un o kabrini orada yaptırdıktan sonra sonra kim ölse kim vefat etse sahabe soruyor diyor ki ya Resulallah nereye defnedelim? Nereye defnedeceğiz? Osman'ın yanına diyor. Hmm. Selefimiz olan Osman'ın yanına diyor. Şimdi Baki kabristanına gittiğimizde biz biliyoruz Osman bin evet. Mazun'un yattığı yeri, Allah Resulü'nün oğlu İbrahim'in yattığı yeri onlar zaten birbirlerine yakın. Orada onlara selam verdiğimizde bilmemiz gerekiyor ki Osman bin Mazun'un şu anda mezarının olduğu yerde onlarca sahabi kabri var etrafında. Hı hı. Bazılarını biliyoruz bazılarını bilmiyoruz ama orası bereketli bir yer ve oraya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle kardeşlerini arkadaşlarını defnettiği bir yer. Allah hepsine rahmet Amin. eylesin. Bizi de onların yolundan ayırmasın Amin. inşallah. Son soruyu da sorayım mı hocam? Buyurun. hocam. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın dünyaya gelişi geliyor. var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam haberi nasıl alıyor ve nasıl karşılıyor bunu da anlatayım. Hemen getireyim. düğünün arkasından hamile kalıyor. He, Hazreti Fatma, Fatma anamız annemiz. ve Hazreti Hasan da üçüncü yılın başlarında dünyaya geliyor. Hı. Efendimiz duyuyor bir sevinç, bir sevinç ki öyle böyle değil. İçeriye giriyor. Oğlumu bana getirin diyor. Oğlum ve oğlan bir sarı kundağın içerisinde Allah Resulüne takdim ediliyor. Hı. Efendimiz şöyle bir sarı renge bakıyor ya diyor başka renk bulamadınız mı? Çünkü renklerin dili vardır. Evet. Allah Rasulü o rengi erkek çocuğa yakıştırmıyor Hı. ve daha güzel beyaz farklı bir renk olmasını istiyor. Neyse Efendimiz alıyor Ali de orada. Ali diyor ne koyacaksın ismini? Ali diyor ki harp koyacağım ya Rasulallah Ali'nin tabiatına uygun harp savaş demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya bu kadar güzel bir çocuğa harp ismi konur mu benim oğlumun adı Hasan olsun diyor. Hasan olsun diyor sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezanını okuyor. Hı hı. Tahnikini yapıyor. Orada efendimizin sevinci acayip bir şey. Tahnik'i söyleyin hocam. Tahnik bir sünnet şöyle çocuğun ağzına hurma ya da hurma gibi tatlı bir şeyden sürüp dua etmektir. Sürmek arkadaşlar sakın yanlış anlayıp ağzına hurma damağına falan sokmayın bebeklerin. damana sürmektir he. aynen Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem de genelde bunu yapar birçok sahabi Hı -hı. bu şerefe nail olmuştur keser şöyle hurmayı ikiye yarısını şöyle güzelce ağzında biraz yumuşatır sonra o bebeğin damana sürer ki salih bir insanın nefesinden ağzından o şeyden nasiplensin evet. aleyhissalatü ve Efendimiz bebeklere yapılması adına bu sünneti bize söylüyor. Şimdi aradan bir müddet geçiyor Hüseyin de doğuyor aynı şey Hı. Allah Resulü ona da geliyor ne koyacaksınız diyor ismini Ali takmış bir kere harbe bir daha harp diyor. Evet. Efendimiz diyor ya diyor bu kadar güzel çocuğa harp konur mu onun ismi de Hüseyin olsun diyor. Bir müddet sonra Muhassin oluyor. Bu bebekken vefat ettiği için çoğu insan bunu bilmez. Bizim Muhsin dediğimiz işte Hı -hı. aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine soruyor Hazreti Ali'ye Ali yine harp diyor. Efendimiz diyor ki ben diyor Harun'un çocuklarına koyduğu isim gibi çocuklarıma isim koyarım o Şeber, 25 şiir aynı kökten isimler ee, koydu torunlar, Hüseyin, çocuklarına ben de aynı kökten anlamları da aynı olan Hasan Hüseyin Muhassin diye koyarım diyor asıl bundan sonrası önemli Ali'nin sonra da çocukları oldu sonra dediler ki koy harp ismini ya diyor 3 defa Resulullah'ın reddettiği bir ismi ben nasıl koyarım diyor ve Ali bir daha koymuyor o ee. Hasan'ın gelişi arkasından Hüseyin'in gelişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bir sevinç kaynağıdır. Cennet gençlerinin efendileridir onlar. Efendimiz onları dünyanın kendisine verilmiş en güzel nimetleri olarak anlamıştır. Siz bana dünyanın nimetlerisiniz demiştir. Onlar için bazen hutbeden bile aşağıya inmiştir. Onları sırtlarına almıştır. Onları böyle bağrına basmıştır. Onlarla çok farklı bir münasebet kurmuştur çünkü onlar dedelerinin şeriatini koruma noktasında dinin intikal ve muhafazasında bir rol oynayacaklar evet. ve dünya o evden o Ehlibeyt evi biliyorsunuz kökü Fatıma ve Ali hı hı. o evin meyveleri var kim? Şimdi söyledik Hasan Hüseyin Muhassin vefat ettiği için iki tane de kız var Zeynep ve Ümmü Gülsüm bu dört tane evlattan dünya ne öğrendi biliyor musunuz Bekir kardeşim? Hasan'dan vahdeti, Hüseyin'den şehadeti, Zeynep'ten izzeti, Ümmü Gülsüm'den dirayeti. Mektep oldular her biri vahdeti öğretti dünyaya. Hakkın olmasına rağmen ümmetin selameti için vazgeçebilmeyi öğretti. Ümmetin selameti için durmayı öğretti Hazreti Hasan bize, durma ahlakını, durma ahlakını öğretti. Hüseyin'le biz şehadet öğrendik. O seyyid-i ifadesi tarihte iki isim için kullanılır. Biri Hazreti Hamza, biri onun için. Şehadet mektebi anne ait birçok şeyi öğretti. Zeynep anamız gidenler Hüseyin gibi gitsin kalanlar işteyse benim gibi kalsın diyerek izzeti öğretti dünyaya. Ümmü Gülsüm anamızda dirayet öğretti. Ehli beytin evi böyle bir evdi. O ev yıllar yılı bu manada neler neler söyledi dünyaya. O söyledikleri halen canlı bir biçimde duruyor. Dua edelim de Allah o söylediklerini anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Hocam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün soruları bitirdik. Bitirdik hocam. Bu zor bir ders değil. Evet, elhamdülillah. Ama hamdolsun, Cenab-ı Hak kolaylıklar ihsan istsin. Kıymetli dostlar, yarın Allah nasip ederse artık günlerden uhud. Uhud harbine hem Mekke tarafı çok ciddi hazırlanıyor hem Medine tarafı hazırlanıyor İslam ordusu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam istişareler ediyor, istişaresi hareket etmiyor. Sonra da hareket başlıyor. Uhud'da bir o kadar çok şey yaşanıyor ki yarın Allah nasip ederse her yönüyle her yönüyle demiyorum bu çok iddialı olur. İnşallah en ana yönleriyle Uhud'u konuşmaya çalışacağız muhterem hocamla. İnşallah Rabbim amin. bizi muvaffak kılsın inşallah. Amin. Amin. Hocam teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Ödev yok mu hocam? Uhud'u biraz anlasınlar kardeşlerimiz. Tamam Hazırlıklı hocam. gelsinler ki işimiz kolay olsun. Evde çalışıp gelsinler hocam. Evdeler zaten. <gülüyor> tamam Evde çalışmaya devam etsinler. İnşallah. Peki o kıymetli da. dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün yine çok güzel izleyici vardı. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah daim olsun. Yarın yeniden görüşme ümidi, duası ve niyazıyla. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Inşallah.